Ayasofya'nın kubbesi Ayasofya'nın mimarisindeki en önemli yenilik, ölçülerinin bir kilise için alışılmamış büyüklükte oluşu, orta mekana hakim olan kubbenin büyüklüğü ve yüksekliğidir. Ana mekana örten kubbenin zeminden yüksekliği 55.60 metre, çapı ise kuzey-güney doğrultusunda 31.87. M- Doğu-Batı doğrultusunda ise 30.86 metre noktadır. Ayasofya inşa edilirken, Mimarlar tarafından binmanın yapımında mermer, taş ve tuğla kullanılmış, kubbenin depremlerde kolay yıkılmaması için Rodos toprağından özel olarak üretilen, hafif ve sağlam tuğlalar kullanılmıştır. İlk yapıldığında basık ve hayvan biçimdeki kubbe, Ağustos 553 ve Aralık 557 yılında meydana gelen depremlerde büyük kubbe ve doğu yarım kubbe çatlamış, 7 Mayıs 558'de ise ana kubbenin doğu kısmı çökmüştür. Kubbenin onarımı yapının baş mimarlarından Isidoros'un yeğeni genç Isidoros tarafından yapılmıştır. Isidoros, kubbeyi dışarıdan payandalarla destekleyen alçak bir kasnak ekleyerek, 40 taburgayla desteklediği ve 40 pencere ile hafiflettiği kubbenin yüksekliğini de 7 metre arttırmış ve böylece kubbeyi daha hafif ve daha küçük duruma getirerek çözüme ulaşmıştır. Ayasofya 859 yılında büyük bir yangın, 869 yılında ise bir deprem geçirmiştir. 989 yılının Ekim ayındaki depremde ise binanın büyük kubbesi yıkılarak, yeniden onarılmıştır. 1344 ve 1346 yıllarında meydana gelen depremlerde de kubbenin bir kısmı ile kemerin bazı bölümleri yıkılmış olup yeniden onarımı yapılmıştır. Osmanlı döneminde Ayasofya'da Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatılan onarım çalışmaları daha sonraki sultanlar tarafından da devam ettirilmiştir. Ayasofya'daki en önemli onarımlar Sultan Abdülmecid'in, 1839 ile 1861 arasında, Emri ile 1847 ile 1849 arasında yıllar arasında İsviçreli Fossati kardeşler tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında kubbede görülen büyük çatlaklar doldurulmuş ve kubbe kasnağı demir çember ile sarılarak emniyete alınmıştır. Onarımlar sırasında döneminden önemli hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından, ana kubbenin 11-30 metre çapındaki alanına Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 35. ayeti yazılmıştır.